İkinci özellik, davet edilecek kişilerin seçilmesi Gizli davet merhalesinde, meclislerde ve genel toplantı yerlerinde açıkça davet yapılamayacağı için davet edilecek kişilerin ayrı ayrı seçilmesi gerekir. Bu seçimi yapacak olan kişi davetçidir. Davetçi, şahsiyetlerinden emin olup güven duyduğu kişilerden başlamak suretiyle davetine devam eder. Resulullah Aleyhisselam'ın ilk davet dairesi içerisinde, yeryüzünde davaya ilk inanan insan olan Peygamber Efendimizin zevcesi, Hz. Hatice radıyallahu anhayı, sonra en samimi arkadaşı Hz. Ebu Bekir radiyallahu anh'i ve oğlu mesabesinde olan, evinde ve rayiyeti altında büyütüp yetiştirdiği Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'i, ve kölesi Zeyd bin Hariseyi buluyoruz. Hazreti Ebubekir davete başladığı zamanda aynı yolu izlemiştir. İbn İshak şöyle rivayet etmektedir. Sonra Ebi Kuhafe'nin oğlu Ebubekir Müslüman oldu. Ebubekir kalmı içinde sevilen, mütevazı, halim selim bir insandı. Kureyş kabilesinin en iyilerindendi. İyi veya kötü yönleriyle Kureyşi en iyi bilenlerden biriydi güzel, ahlaklı ve iyiliği seven bir tacirdi. İlim ve ticaret sahibi olup, toplumda konuşmayı çok iyi bilen bir kişi olduğundan, kavminin ileri gelenleri çoğu işlerinde kendisine danışırlardı. Allah yolunda davete, devamlı olarak sohbetlerine katılan ve himayesi altında olan kimselerden en güvendiği kişilerle başladı. Onun davetiyle Müslüman olanlar, Osman bin Affan, Zübeyir bin Avvam, Abdurrahman bin Avf, Saad bin Ebi Vakkas ve Talha bin Ubeydullah'tır. Bu beş kişi herkesten önce İslam'a girmiş, ibadetlerini gereği üzere yapıp davaya sadık kalmışlardır. Görüldüğü gibi Ebu Bekir radıyallahu anh davetine etrafındakiler çok olmasına rağmen davaya en yakın olan ve en güvendiği kişilerden başlamıştır.